Tevhidin dindeki ve Müslümanların hayatındaki yeri ve değeri çok büyüktür kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bütün peygamberlerini bununla göndermiş, bütün kitaplarını bununla indirmiş, bütün din ve şeriatların temeli tevhiddir. Tevhidsiz ne din olur, ne iman olur, ne ibadet olur, ne ahlak olur gerek inançla, gerek amellen ilgili bütün dini hükümlerin temel şartı tevhiddir. Hepsinin esası ve gayesi, tevhidin tahkiki ve tevhidin tekmilidir. Yüce Rabbimiz Allah'ın bütün kullarından istediği tek şey budur. Kul ancak bununla Allah'ın huzuruna çıkar, ancak bununla O'nun rızasını ve yakınlığını kazanır. Kardeşlerim, tevhid bütün kulların sığınağıdır. Allah'ın evliyası da düşmanı da hep tevhide sığınırlar. Evet, Yüce Allah'ın düşmanlarının bile sığındığı yer tevhidten başkası değildir. Karada veya yeryüzünde onlara bir zarar dokunduğu zaman Büyük bir musibet ve felaketle yüz yüze geldikleri zaman Allah düşmanları kafirlerin ve müşriklerin hallerine bir bak. Nasıl da putlarını terk ederek ilahi ve İslami manadaki tevhidin kucağına kendilerini atıveriyorlar. Nasıl da yüce Allah'ın tevhidine sığınıyorlar. Büyük bir ihlas ve samimiyetle nasıl olur da Allah'a dua ediyorlar. Yalvarıyorlar bakın Rabbimiz ne diyor onlar gemiye binip denize açıldıkları zaman dini yalnız Allah'a tahsis ederek ihlasla ona dua ederler fakat Allah kendilerini salimen karaya çıkarınca hemen ona ortak koşarlar diyor Ankebut 65'te sesim net geliyor mu Allah'ın evliyası yani gerçek manada şehadet getirip İslami tevhide iman etmiş bulunan Müslümanlar ise böyle yapmazlar. Musibet ve felaket zamanında Allah'ı tevhid ederken nimet ve genişlik zamanlarında şirke sapmazlar. Bunun aksine asla yapmazlar. Yani nimet ve genişlik zamanlarında Allah'ı tevhid edip dururken haşa bela ve musibet gelince de Tevhitten sapmazlar Tam Allah razı olsun kardeşlerim şiddet ve musibet zamanında da Allah'ı tevhid ederler nimet ve ferahlık zamanında da Allah'ı tevhid ederler hep ona sığınır ona dua ederler nitekim sıkıntı zamanlarının duaları da hep tevhidtir kelimeyi tevhitten tevhidden ibarettir şimdi bunun bazı örneklerini bir görelim Allah'ım her halükarda senin kaderinden razı olan iman ehlinden bizleri kıl kardeşlerim sıkıntı zamanlarının duaları hep tevhidden ibaret müslümanlık rağbette ve rahbette yani ümit halinde ve korku halinde ve hep Allah'a rağbet etme ona yalvarıp ona sığınmaktadır bu itibarladır ki sıkıntı ve keder zamanlarının duaları hep tevhid cümlesinden terekküp etmişler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerekse ona uyan Müslümanların sıkıntı zamanlarında duaları hep azim ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arşı azimin Rabb'i olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arşi kerimin Rabb'i, yeryüzünün Rabb'i, bütün göklerin Rabb'i bulunan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Evet, duaları hep bu olmuştur. Zun'un, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken duası bile La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin olmuştur. Ey benim yüce Rabbim, senden başka hiçbir ilah yok. Ben seni bütün eksiklik ve ayıplardan tesbih ve tenzih eylerim. Ben gerçekten zulmedenlerden oldum demiştir. Evet kardeşlerim, herhangi bir Müslüman bu şekilde dua ederse yüce Allah mutlaka onun bu duasını kabul edip kendisini kederden ortaracaktır. Sevban'dan gelen bir rivayette Ali Sırat Selam Efendimiz bir endişeye kapıldığında Allah'tır benim Rabb'im ve ben hiçbir şeye onu ortak koşmam diye dua etmiştir. Yine Esma bint Umeyis sıkıntı ve keder zamanında söyleyip dua ve niyazda bulunmam için Ali Sırat Selam Efendimiz bana şunu öğretti. Allah'tır. Allah'tır benim Rabb'im ve ben hiçbir şeyi ona ortak koşmam. Yine Ali Silatü vesselam efendimiz bir sözünde balığın karnında nida ettiği vakit Yunus peygamberin la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey Rabbim, senden başka ilah yok ben senin her nevi kusur ve ayıplarından tenzih ederim, ben gerçekten kendi nefsine zulmedenlerden oldum derse, herhangi bir Müslüman, herhangi bir hususta böyle dua edecek olursa, şüphesiz Yüce Allah onun bu duasını kabul eder buyurmuştur. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette ise, keder ve tasaya düşen bir müminin duası ise, Allah'ım ben ancak senin rahmetine sığınırım beni göz açıp yumuncuya kadar bile bana bırakma amin benim bütün hallerimi ıslah eyle senden başka hiçbir ilah yoktur amin ya Rabbi evet kardeşlerim tevhid hakkı ve onun rızasını onun yakınlığını talep edenlerin korkup kaçanların sığınağı gam ve kedere tutulanların kurtulma vesilesi kaybettiğini arayan ve dertli dertli ah çekenlerin imdadına yetişen yerdir kısaca tevhidin hakikati Rabbimiz Subhanahu ve Teala'na muhabbet ve tazim ile itaat ve ibadet ile zul, hudu ve huşu ile bir ve tek kılmaktır bütün bunlar ile dua ve sığınma gibi ibadet mahiyetindeki davranışlar ile sadece ve sadece ona yönelme yalnız ona kulluk ve teveccüh etmektir kardeşlerim Allah'tan başka hakiki mahbub sevilen Allah'tan başka hak mabub ibadet edilen yoktur her hareketin aslı muhabbet ve iradedir ve asl olunan irade hareketlerdir. O halde, irade sahibi bir varlığın, kendisi için bir mahbub, ve muradın olması kaçınılmazdır. Fakat, bu sevilen ve istenilen zat, bizatihi madlup ve mahbub olmalıdır. Yani sevilen, ve ibadet edilen olmalıdır. Yoksa bizatihi, sevilen ve ibadet edilen olamaz. Ve bütün sevilenler de hep başkası için sevilenler olarak ila nihaya devam edip gidemez. Her sevilenin kendi zatı için değil de mutlaka bir başkası için sevilen olması iddiası batıl bir iddiadır. Yani sevilen ve ibadet edilen bizatihi sevilen ve ibadet edilen olanlar da vardır ve bizatihi matlup ve manup olan zat bir cihetten sevilen diğer bir cihet cihetten ve sevilmesi gereken li değil bizatihi matlup ve mahbub olan bir varlıktır. İşte bu varlık varlığı kendisinden olan, varlığı ezeli ve ebedi bulunan, her bakımdan ve mutlak sevilen ve ibadet edilen o Allah'tır. Ondan başkası değil. Zaten ondan başkasına da bizatihi sevilen ve ibadet edilen olamaz. Ondan başkası kim ve ne olursa olsun sadece onun için sevme ve sadece onun için ibadet olur. O ise kendi zatından başkası için değil, yalnız kendi zatı için sevmeyi ve ibadet edilmeyi istiyor. İşte biricik mağbut olmaya layık olan da sadece odur. Ondan başkası bizatihi sevilmeye ve ibadet edilmeye asla layık olmadığı gibi mabut olmaya da asla layık değildir. Yerde ve göklerde onun var etmesiyle var olan varlıklardan hiçbirinin uluhiyetten zerrece nasipleri yoktur. İşte İslam'ın tek davası, bütün gönüllerin devası La İlahe illallah'tır. İnsanlığın en büyük derdi, en büyük ızdırabı, tasa ve kederi de bu İslam'ı tevhidden ayrılmaktır. Bütün fitne ve fesatların, bütün isyan ve tuyanların temeli de tevhidin zıttı olan şirk, Burada zikri geçen devartül mekrup yani keder zamanının dualarında açıkça görüldüğü ve anlaşıldığı gibi İslam'ın getirdiği tebliğ ve talim buyurduğu binbir vesileyle dile getirip duyurduğu tevhid La ilahe illallah tevhididir. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı esasıdır. Bu uluhiyet tevhidi bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri tahkiki ve tatbiki için icabında gazaya gittikleri biricik esastır. Aleyküm mutlu. bu ibadet ve tehliktir. Yani tapınma ve ilah edinmedir. Yalnız alemlerin Rabbin'a tapınma, yalnız onu ilah edinmektir. Çünkü Allah'tan başka hakiki mahbub Allah'tan başka hak mabub yoktur rububiyet tevhidi ise kardeşlerim bu uluhiyet tevhidinin tevhidinin levazımındandır yani Allah'a bütün ibadet ve taatında tevhid eden ondan başkasına asla tapınmayan ondan başkasını ilah edilmeyen bir kimse ondan başka Rab ondan başka yaratıcı olmadığını da kabul etmiş olur Allah'ı Rab olarak da tevhid etmiş bulunur. Fakat bir kimse müşriklerin yaptığı gibi Rab olarak bütün kainatın yaratıcısı olarak Allah'ı tevhid ettiği halde ibadet ve tehlihte yani tapınma ve ilah edinmede dahi Allah'ı tevhid etmeyecek olursa onun o rububiyet tevhidi hiçbir şey ifade etmez, asla Allah indinde mahkul olmaz.'' İşte bunun içindir ki Yüce Rabbimiz, müşriklerin bu rububiyet tevhidini yalnız başına onlardan kabul etmemiş, bütün ayetleri ve bütün peygamberleriyle onları uluhiyet tevhidine çağırmış, onların rububiyet tevhidini itiraf ediyor olmalarını onların üzerlerine hüccet tutmuştur. Yani madem ki Allah'tan başka Rab olmadığını kabul ve ikrar ediyorlar, o halde Allah'tan başka ilah olmadığını da ikrar etmeleri gerektiği hususunda kendilerini uyarmıştır. Aksol alda halde akıbetlerinin azap ve hüsran olacağını haber vermiştir. Allah'ın bizi dininde sabit kıl. Kulun bütün hareket ve sekanatında tek gayesi Allah olmalıdır kardeşlerim. Her diri ve canlı olan varlığı kendisine göre bir iradesi ve ameli vardır. Her hareket eden bir gayeye doğru hareket eder. Eğer onun bütün irade, amel ve hareketlerinde tek gayesi, yüceler yücesi Allah olmazsa, mümkün değil iyilik ve mutluluğa eremez. Kendisinden beklenen kemale de eremez o ebedi alemde biricik mahbub, biricik mabut olan Allah'ın cemalini de göremez. Cemalullah'ı görmenin ebedi mutluluk ve saadete ermenin bundan başka bir yolu yok. Çünkü insanın varlığı kendisinden değil Allah'tandır ve Allah iledir. Kemali de ancak Allah için olmakladır. Bir şey ki varlığı Allah'tan ve ancak Allah ilek gaim onun Allah için olmayan fiil ve hareketleri yok hükmündedir. Nasıl Rabb'i ve Halık'ı Allah olmayan bir tek varlık mevcut değilse herhangi bir mevcudun Allah için olmayan Allah'ı gaye edilmeyen herhangi bir ameli de yoktur. Yokluğa da mahkumdur kardeşlerim. Varlığı ancak ancak Allah ile olan bir varlığın Allah için olmayan herhangi bir işinden ne cemal elde edilir ne de kemal bunun için Yüce Allah kitabında eğer yerde ve gökte Allah'tan başka bir takım ilahlar olsaydı yerde, gökte fesada uğrayıp bozulup gitmişti arşın sahibi Allah onların vasıflandırmalarından çok yücedir çok münezzehtir diyor Enbiya 22'de işte kardeşlerim bu ayet-i kerimede de gayet açık bir şekilde gösteriyor ki yerde ve gökte bütün varlık aleminde fesadın yokluğu için iyilik ve güzelliğin varlığı için iyilikte ve varlıkta kemale ermek için tevhidin varlığı şarttır aksi halde yerde ve gökte fitne ve fesat olur bu da şüphesiz yerde ve gökte yerleri ve gökleri yaratan yüce Allah'tan başkasının ilah edinilmemesi ondan başkasına tapınılmamasıdır aksi halde varlıklar gayesinden uzaklaşmış yapılan ameller ve işler işe yaramamış olur çünkü her amel ve iş onu yapanın niyetine, maksat ve gayesine göre değer kazanır veya değerini kaybeder. Amellerin salih ve fasit, iyi ve kötü diye kısımlara ayrılması, bazen zat ve mahiyetleri itibariylandır. Bazen de niyet, maksat ve gayelerine göredir. Muhabbet ve iradenin faydalı ve zararlı gibi kısımlara ayrılması ise ne ile ilgili ve neye müteveccih oluşuyla alakalıdır. Eğer muhabbet ve iradenin ilgi ve muhatabı zatiyi sevilen ve bizatihi istenilen bir zat ise şüphesiz bu sevilenlerin en yücesidir. Kul için en iyi hal huzur, kurtuluş, nimet ve sururda mahbub ve matlubunun yani sevdiği ve ibadet ettiği ancak bu olması ile mümkündür. Gayesinin de sadece bu olması gerekir. Sevgi ve iradesinin kendisine fayda vermesi ancak bu suretle mümkün olur. Eğer muhabbet ve iradesinin gayesi başkası olursa bu takdirde muhabbet ve sevgisinin kendisine bir faydası değil, zararı dokunur. Muhabbet, azap, mazarrat ve kötülüğe dönüşür. Hasılı kelam, faydalı muhabbet, sahibine ebedi saadeti, ebedi saadet yurdunu, cennetin nimet ve makamlarını kazandıran muhabbettir. Zararlı muhabbet ise, bunun tersine olandır. Aleykümselam aleykümselam. Kardeşlerim, şuurlu bir Müslüman aklı başında bir insan kendisine zarar verecek şeyin muhabbetini asla tercih etmez. Bu çok önemli bir nokta. Aklı başında buluğu yaşında şuurlu bir Müslümanın kendine zarar verecek bir muhabbeti tercih etmemesi gerekir. Şuurlu bir Müslüman kendisine kötülük getirecek bir şey değil saadet ve nimet getirecek bir şeyi tercih eder zira Allah'ın varlığına onun birliğine büyüklük ve yüceliğine hakkıyla inanmış bir kimse Allah'ın vahyine değil televizyona abuk subuk şeylere zamanını boş şeylere harcarsa onun varlığını onun birliğini büyüklük ve yüceliğini hakkıyla nasıl anlar? Saadet getireni bırakıp da kötülük getireni tercih edecek kadar akılsız ve şuursuz olamaz bir Müslüman. Bir Müslümanın tasavvur ve marifeti, kasıt ve iradesi bu derece sıhhatini kaybedip fesada uğramış olamaz. Dikkat etmek lazım ki cehalet ve gaflet olunun yakasını bırakmıyor zaten insan aslında son derece cahil son derece zalim bir varlıktır Rabbimiz subhanahu ve teala'nın kitabında da buyurduğu gibi biz emaneti göklere yere ve dağlara sunduk onu yüklenmekten kaçındılar onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Bununla beraber onun hakkını da tam yerine getirmedi. Çünkü insan çok zalim, çok cahildir diyor Ahzab 72'de. Evet kardeşlerim, unutmayalım ki, eğer insana Allah Azze ve Celle, İnayet ve yardım etmese, insan hiç cehaletten ve zulümden kurtulamaz. Allah'ım bir an olsun bizleri nefsimize bırakma. Allah'ın bildirmesi, ilham ve irşad etmesi, hidayet ve iktidar vermesiyledir ki, insanoğlu yaratılışının esas hikmet ve gayesini öğretmekte, üzerindeki ilahi emaneti hissedip, Yüce Allah'a layık bir kul olmaya çalışmaktadır. Eğer Yüce Allah kuluna yardım etmemiş olsa ona ilham ve irşatta bulunmasa insanların içinden seçip elçiler ve o elçiler vasıtasıyla İslam'ı göndermemiş olsa mümkün değil çok cahil ve çok zalim bir varlık olmaktan kurtulamaz. Demek ki kardeşlerim insanın bütün hareket ve sekanetinde gayesi Allah olmalı muhabbet ve iradesinin hedefi de yine Allah olmalı fakat sadece kulun Allah'ı istemesi yeterli değil kardeşlerim Allah da kulunu istemeli kulunu sevmeli kulunun iyilik ve saadetini istemiş olmalı ki kul buna nail olsun cehli ve zulmü yenebilsin Allah'ım bize sevdiğin amelleri işlemeyi nasip et İmanı sevdir Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindir Ya Rabbi Kardeşlerim Eğer Yüce Rabbimiz Kulunun iyilik ve hayrını dilemiş olmazsa insan cahil ve zalim kalır Kamil ve gerçek manada Cehalet ve zulümden uzaklaşmış Olamaz Bu ince ve nazik noktaya ışık tutan dini bir gerçeği İmam Ahmed'in Müsnetinde görüyoruz Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Yüce Allah Mahlukatı Bir zulmet karanlık içinde Yarattı Sonra onların üzerine ilahi nurundan bıraktı işte bu nurdan nasip olanlar hidayeti buldu. Nasip olmayanlar ise doğru yoldan sapıttılar diyor. Demek ki nefis bazen bilgisizliği sebebiyle bazen de niyet ve maksadının güzel olmaması yüzünden kendisine zarar veren şeye yönelir. Bazen hem cehalete hem fesadı niyete uğranmış olur gerçekten Yüce Rabbimiz nefsin böyle cehalet zulüm dürtülerine uyup gitmesini kınamış daima ilim ve adalete davette bulunmuştur bakın ne diyor eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar keyiflerine uyuyorlar Allah'tan bir yol gösterici olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez diyor kasas elde yine o putlara tapanlar zanna ve nefislerinin alçak heveslerine uyuyorlar halbuki onlara Allah tarafından yol gösterici gelmiştir diyor Necim 23'te